ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah ihlasınızı, gayretinizi, samimiyetinizi artırsın. Allah Azze ve Celle evinize bereket, gönlünüze afiyet, akıbetinizi cennet eylesin. Allah Azze ve Celle sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde Bizlere ihlası nasip etsin. Allah bizlere hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlere batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı nasip etsin. Batılı karmaşık kılıp bizi saptırmasın. Her türlü nifaktan, münafıklıktan Allah bizleri beri buyursun nafıkların kurduğu tuzaklardan Allah bizleri bereber koyusun. Kurduğu tuzaklara kendi başlarına geçirsin. Allah günahlarımızı affetsin. İstifarlarımızı kabul eylesin. Bizleri bağışlasın, merhamet etsin. Allah İslam'ı, Müslümanları güçlendirsin. Allah Müslümanların hastalarına şifa versin. Allah iman üzerine ölen Habirde kardeşlerimizin kabrini aydınlatsın. Allah Müslümanların kalplerini yakınlaştırsın, aralarını ıslah etsin. Onları hak üzerine kılsın. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah Müslümanların güvenliğini, istikrarını korusun. Bizlere verdiği nimetlere şükredenlerden eylesin. Nimetleri görüp de nankörlük yapanlardan eylemesin. Allah zalimleri, kafirleri, münafıkları alçaltsın. Masumlara, günahsızlara izzet versin, şeref versin, derecelerini yükseltsin. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşlerim sizlerle Ehl-i Sünnet itikadına devam ediyoruz. Biliyorsunuz akide kelimesi mana olarak türemiş. Sıkıca, kuvvetlice bağlanmak, sağlamca tutmak, bırakmamak üzere sıkıca yapışmak, ispat edici, bağlayıcı olma manalarına gelir. Halkın anladığı akide ise kalbini haktan ya da batıldanla gelen bir şeye bakmayıp, itikad ettiği, bağladığı her şeydir. İnsan şüpheye düşmeden kalbini bağladığı şeyin akide olduğunun bile farkında değildir. İslam akidesi ise Allah Subhanahu ve, ve Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetine uyma ve onun üzerine hiçbir söz bina etmemektir. Bugün akide meselesinde 3. bölümdeyiz. İsim ve sıfat diye edilen yine devam edeceğiz. Allah subhanahu ve taala'nın isimleri ve sıfatları kaybi olup insan bunları detaylı olarak ancak hitme yoluyla bilebilir. Çünkü Allah'ın ilmi Allahı Teala'yı kuşatamaz. Allah subhanahu ve taala fakat onlar bilgileriyle onu kuşatamazlar buyurmuştur. Sıfatlar konusunda konuşmak zat hakkında konuşmanın dalıdır. Beşeri akıl, mustakil olarak Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ispat ve nefi olarak detaylarıyla bilmesi mümkün değildir. İnsanlar hep akıllarıyla bilmeye çalıştılar ve hep hata ettiler. Sırat-ı Mustakim'den saptılar. Bugün Muhammed ümmetinin içinde sapmaların birçoğu akide de ana mesele hep Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ya kabulde, ya redde, ya tevilde, ya teşbihine giderek olmuştur. Allah bizleri sırat-ı Mustakim'den ayırmasın. Kulun Allah ve Resulünün kelamının olduğu yerde durması gerekir şerî nasların ispat ettiği bütün isim ve sıfatlara iman etmesi ve Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefret ettiği veya aleyhissalatü vesselamın allah Allahu Teala'dan nefyettiği şeyleri nefyetmesi etmesi gerekir. Pek çok şerî naslar Allah Subhanahu ve Teala için detaylı olarak kemal sıfatlarının ispatına dalalet eder. Bunların Allah Azze ve Celle için celalına layık şekilde de ispat edilmesi gerekir. Yine naslar noksan sıfatların Allah Azze ve Celle'den nef yedilmesine eder. Bunların da Allah'tan nef ve onların zıttının kemalını Allah Azze ve Celle için ispat etmek gerekir. Bu genel olarak Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlara hakkında vacip olan haktır kardeşlerim. Sıfatların kısımları vardır. Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatları, zatı ve fiilleriyle alakalı olması bakımından iki kısma ayrılır. Birinci kısım, zati sıfatlardır. Allah Subhanahu ve Teala'nın vasıflanıp kendisinden ayrılmayan ilim, Kudret, hayat, işitme, görme, yüz, iki el ve benzeri zatının lazım olan sıfatlardır. Diğer kısmı ise fiili sıfatlardır. Allah subhanahu ve teala'nın dilemesi ve kudretine bağlı olan dilerse yaptığı, dilerse yapmadığı gelme, nuzul, öfkelenme, sevinme, gülme gibi sıfatlardır. Bunlara ihtiyarı sıfatlar veya ihtiyarı fiiller denilmiştir kardeşlerim. Kitap ve sünnete sabit olan ilahi sıfatlara bazı misaller verelim. Allah subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını sınırlandırmaya Kulların gücü yetmez kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin her ismi aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatını içerir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini de sınırlamaya kulların gücü yetmez. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerinden indindeki kayıp ilin ilmine seçtikleri vardır kimselam var Amutullah. Bakın İmam Ahmet müşnetinde naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimseye kam veya hüzün isabet eder de Allah'ım ben senin kulunum ve erkek kulun ile kadın kulunun oğluyum. Alnım elindedir. Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımdaki takdirin adaletlidir. Kendini isimlendirdiğin bütün isimlerle veya yarattıklarından birine öğrettiğin, kitabında indirdiğin ya da katındaki kayıp ilmine seçtiğin bütün isimlerinden istiyorum. Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün cilası, kederimin gidişi kıl derse, Amin ya Rabbi. Allah mutlaka onun kederini ve hüznünü giderir buyurmuştur. Duayı aynen yapıştırayım. İnşallah ezberler ve dua edersiniz kardeşlerim. Çok etkili, güzel bir dua. Kitap ve sünnette Allah subhanahu ve teala'nın birçok sıfatları zikredilmiş kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselamın ashabından ve sonradakiler, ehl-i sünnet vel cemaat bu sıfatları Allah'ın celaline layık şekilde ispat etme hususunda icma etmişlerdir. Şimdi bu sıfatlardan bazılarını zikredeceğim. Allah Azze ve Celle'nin el ulu yani yükseklik sıfatı, zatın yüksekliği ve sıfatların yüksekliği olmak üzere iki kısma ayrılır kardeşlerim. Sıfatların yüksekliğinin anlamı her kema'l sıfatın ancak Allah Azze ve Celle'ye ait olması ve bunların en yüce ve en kamil sıfatlar olmasıdır. Zatın yüksekliğinin anlamına gelince muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala zatıyla bütün mahlukattan yukarıdadır. Nitekim kitap, sünnet ve fıtrat buna dalalet eder. Kitap ve sünnetin delaletine gelince bu iki kaynak bu hususu belirten naslarla doludur. Allah Subhanahu ve Taala'nın zatıyla mahlukatın üzerinde olduğunun ispatı zahirdir. Bu ikisinin delaletinin birçok açısı vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah Subhanahu ve teala'nın mahlukatının üzerinde oluşu beyan edilmiş, zat ile yukarıda oluşu min edatı ile tayin edilmiştir. Allah subhanahu ve Taala'nın üstlerindeki Rablarından korkarlar ayetindeki gibi. Mutlak yüksekliğin beyan edilmesiyle yüksekliğin zat değer ve şeref olarak bütün mertebelerine delalet etmiştir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinde olduğu gibi o yücedir, büyüktür demiştir Bakara Suresi'nde. Adı şerifte de kulun secde halindeyken ki en şerefli azasının en çok yere indirdiği yerdir ki bu şöyle demesin meşru kılınmıştır. En yüksek olan Rabb'ın noksanlardan münezzehtir. En yüce olan Rabb'ını ona zilletle organlarının en düşük hali olan secde halindeyken yükseklik sıfatıyla vasıflanmıştır yine Allah subhanahu ve teala semada olduğunu beyan etmiştir gökte olandan emin mi oldunuz buyuruyor yine aleyhissalatü vesselam bana güvenmiyor musunuz halbuki ben semadakinin eminiyim buyurmuştur Yine Allah subhanahu ve Taala'nın arşa istiva ettiği beyan edilmiştir. Rahman arş üzerine istiva etmiştir ayetinde ve aleyhissalatü vesselamın kıyamet gününde şefaattan bahsederken cennetin kapısına gelirim ve kapı benim için açılır. Kürsünün tahtının üzerinde olduğu halde Rabbim Subhanahu ve Teâlâ'nın yanına gelir ve hemen secdeye kapanırım. Arşın, mahlukatın en üstünde olduğu sabit olmuştur. Aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki cennette Allah'ın yolunda cihad edenler için hazırladığı yüz derece vardır. Her iki derece arası göklerle yer arasında mesafe kadardır. Allah'tan İstekte bulunduğunuzda Firdevsi isteyin zira orası cennetin ortası ve en yüksek yeridir onun üzerinde de Rahman'ın arşı vardır buyurmuştur. İmam Bukhari naklediyor kardeşlerim. Yine bazı şeylerin Allah Subhanahu ve Taala'ya yükseldiği beyan edilmiştir. Ayeti kerimelerde melekler ve ruh ona suresi 50 bin yıl olan bir günde yükselirler diyor Mearet suresinde güzel sözler ona çıkar diyor Fatır suresinde yine mütevatir hadisler olan Miraç hadis, hadislerinde Allah Resulü ve vesselamın dünya semasına daha sonra ikinci semaya çıkması bu çıkış yedinci kat semanın üstünde olan Sidretül Münteha'ya varıncaya kadar devam etmesi, sonra Rabbisi onunla konuşmuş ve ona 50 rekat namazı farz kılmıştır. Altıncı semada bulunan Musa aleyhisselama inmiş, o da ona Rabbına dönüp hafifletme istemesini işaret etmiş, sonra Rabb-i Teala'ya çıkmış ve hafifletme istemiş, Allah azze ve celle 40 rekata indirmiş. Sonra Musa Aleyhisselam ile Rabbe arasında gidiş gelişi 5 rekat namaza ininceye kadar devam etmiştir. Kitabın Allah'tan indiği ve onu Cibril Aleyhisselam'ın Allah azze ve celle'den Kur'an ile indirdiği beyan edilmiştir. Yani... Kime... Ay topladı Esra ablam. Bizim tutarayla oluruyum ya. Yani. İnme. Yani nuzul bütün ümmetler tarafından akıllan bilinen bir şeydir. Bu yukarıdan aşağıya doğru olur. Allah Azze ve Celle hem sana indirilen kitaba hem de senden önceki nebiye indirilen kitaplara inanırlar diyor Bakara suresinde. Yine Nahl suresinde de ki Kur'an'ı Ruhul Kudus Cibril iman edenlerin imanlarını sağlamlaştırma ve Müslümanlara hidayet ve rahmet olmak üzere Rabbinden hak ile indirmiştir buyurmuştur. Yine kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala'nın her gece dünya semasına indiği beyan edilmiştir. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Rabbımız her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına iner ve şöyle buyurur: Yok mu bana dua eden, duasına icabet edeyim? Yok mu benden isteyen, ona istediğini vereyim? Yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım? der. Bu fecir duaına kadar böyle devam eder diyor. Ve bu her gece bir mümin için ganimettir kardeşlerim. Bu hadis Ali sallallahu ve selamdan mütevâtir olarak gelmiş. Bazı rivayetlerde lafzında sonda yükselir şeklinde gelir. Evet kardeşlerim. Her Müslümanın Ali sallallahu ve selamın kelamına teslim olması onun önüne beşerin görüşünü veya kelamcıların sözlerini geçirmemesi gerekir. Aksal doğru yoldan sapar. Bu rivayeti nakleden İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri hep horlanmış, dışlanmış ve hapse atılmış Sırp bu hadisi nakletti diye Allah Azze ve Celle'ye yer, mekan, iniş çıkış haşa e, bir şeyler e, ekledi, çıkardı diyerek hep iftiralar atılmış ve gerçekten çok çile çekilmiştir. Halbuki Allah Resulü ve Vesselam söylüyor ve nasıllığı, niceliği biz buna girmeden olduğu gibi iman ederiz. Bitmiştir. Bu insanlar nasıllığına ve niceliğine girerek konuyu ifsad etmişler ve bu gelen nasları inkara gitmişler ve bu nasları anlatan o güzel tevhid alimlerini ise hep sapıklıkla suçlamışlardır alimlerimizden bir tanesi hutbedeyken kendisine fesat ehli birisi bu hadisi sormuş bu arada da alim hutbeyi bitirip hutbeden aşağı doğru iniyor Allah diyor, gecenin üçte biri geçtikten sonra nasıl iner? Alim diyor ki ben bir insan, ben böyle inerim. O da Allah subhanahu ve teala o da şanına yakışır şekilde nasıl ve nice inerse kendi hikmeti yanındadır der. Vay, işte bu falan alim Allah da böyle iner, insanlar gibi hareket eder diyerek iftira etmişler ve yıllarca hapiste o tevhid alimi çürümüştür. Evet kardeşlerim, belki bugün bu sohbeti dinlerken bu meseleler belki uzaktan size geçebilir ama bunlar akidelerimiz. inanmamız gereken esaslar. Biraz samimi, biraz ihlaslı dinimize gayretli olursak biz bunlarla haşır neşir olursak boş şeylerden kendimizi soyutlarsak işte cennette cemalini görmek istediğimiz Rabbimizi tanırız. Evet. Yine aynı nerede lafzı beyan edilmiştir. İnsanların Rabb'ını en iyi bileni, ümmetine en güzel nasihatçi olanı ve en açık beyanda bulunan olan Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam cariyeye doğru bir soru sormuş. Allah nerede? Cariye fissema diyor, semadadır. Böyle cevap vermesi üzerine onun efendisi Muaviye bin Hakem'e onu azadet et. Çünkü o mü'minedir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Yine hissi olarak hep insanoğlu yukarıya işaret eder. Bakın Müslim'in naklettiği bir rivayette Allah kendisinden razı olsun Cabir naklediyor. Allah Resulullah Sallat ve Arefe günü Müslümanlar topluluğuna itap ettiği hutbesinin sonunda şöyle buyurdu demiştir. Sizler benim hakkında sorulacaksınız. Peki ne diyeceksiniz? Sahabeler dediler ki şahadet ederiz ki sen tebliğ ettin görevini eda ettin ve bize nasihat ettin. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işaret parnağını semaya kaldırdı. İşaret parnağını döndürüyor ve insanlara işaret ederek Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol diye bunu üç kere söylemiştir. Nitekim onu onun hakkında kabul edilmesi gerekenleri, onun için imkansız olanları, bütün insanlardan daha iyi bilen son Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'ye böyle işaret etmiş kardeşlerim. Hiçbir kimsenin benzeri bir topluluğun etrafında bulunmadığı, o en büyük topluluğun bir araya geldiği, en büyük günde ve en büyük yerde onlara demiş ki biz adeta o değerli parnağın yüce Allah'a doğru kaldırılmış olduğunu görüyor. O şerefli dilin parnağını kaldırdığı zata şahit ol Allah'ım diye seslendiğini işitiyor gibiyiz. Buhari'nin sahihinde İbn Abbas'tan Kurban Bayramı günü Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesine rivayet etmiş ve sonra başını kaldırdı. Ey Allah'ım tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım tebliğ ettim mi? buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle'nin yedi kat göklerin üzerinde olduğu beyan edilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni Kurayza kabilesi hakkında savaşa katılanların öldürülüp mallarının ve zürriyetlerinin taksim edilmesine hükmettiğinde Saad bin Muaz Allah kendisinden razı olsun şöyle buyurmuştur. Onlar hakkında yedi kat semanın üzerindeki Allah'ın hükmüyle hükmettin. Evet. Ölümüyle arşın titrediği bir sahabe. Allah kıyamette de bizleri görüştürmeyi nasip etsin. İmam-ı Şafi'nin ashabının büyüklerinden biri Yüce Allah'ın zatıyla mahlukatından yüksek oluşuna dair Allah Azze ve Celle'nin kitabından binden fazla delil zikretmiştir. İşte kardeşlerim bu tür deliller eğer birer birer serdedilmeye kalkışılacak olsa yaklaşık bin delil kadar olur. Bunu tevil etmeye kalkışan kimsenin bütün bunlara ayrı ayrı cevap vermesi gerekir. Hepsine cevap vermek bir tarafa bunların bir bölümüne dahi sağlıklı ve doğru cevap vermek imkanı nereden bulacak ki Allah subhanahu ve taala'nın zatıyla mahlukatından yüksekte oluşunu ispat eden bütün bu mütevâtir ve apaçık şer'i delillerin gelmiş olmasına rağmen bugün yaşadığımız şu toplumdaki ve diğer taraftaki insanlar <gülüyor> ya da mutezile ve eşarelerin çoğu gibi muaddıla bunları kabul etmemişlerdir. Hala etmiyorlar ve direniyorlar. Allah subhanahu ve teala'nın bu sıfatını ispat eden deliller karşısında takındıkları tavır nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Yunan felsefesinden miras aldıkları kelam ilmine tutunarak Akli şüpheleri gelen nasların önüne geçirmişlerdir. Bugün ilahiyetlerde okutulan kitaplar hep bunların eseridir. Ve bunları insanlara akide diye öğretiyorlar. Böylece beşeri akılları Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve aleyhissalatü Selam'ın sünneti üzerine hakim kılmışlar. Bu dosdoğru yoldan çok açık bir sapmadır. Kelama bulaşıp da kurtulan kimse olmamıştır kardeşler. Hiç kimse olmamıştır. Eşarelerin büyük çoğunluğu Allah subhanahu ve teala'nın yükseklik sıfatını inkar etmişlerdir. Bazısı Allah zatıyla her yerdedir derken ondan sonra gelenlerin bir kısmı ne alemin içinde ne de dışındadır demişler. Bunlar da ayrı bir sapmış. Öncekilerden bazıları da Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatını ve Allah Azze ve Celle'nin arşı üzerinde oluşunu ispat etmişlerdir. Allah bizleri sıratı müstakimden ayırmasın kardeşlerim. Dinimizi öğreneceğiz kardeşlerim. Bunun başka yolu yok. Bakın Ebul A'la Mevdudu diye birisi var. Hiç duydunuz mu? Türkiye'de meşhurdur. Tefhumul Kur'an'ı. Ohu evlere şenlik sözleri vardır. Özellikle isim ve sıfatlarda hiç inkara gitmez. Bu isim ve sıfatlarla alakalı gelen ayetlerde başlar senin zihnini karıştırmaya. Göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Ayeti eline alır. Gök nerede? Yerde mi? Gökte mi? Dünya dönüyor. Bir taraf karanlıkken bir taraf aygınlık. Bu sefer aşağıda mı? Yukarıda mı? Yok diyemiyor. Getirdiği kendi şüpheleriyle sana yok dedirtmeye çalışıyor. Bu kadar şeytanlaşmışlar. Yine İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir kıssayı getirerek İbrahim üç yerde yalan söyledi Bukhari Müslüm hadisini getirerek gerçek yalanmış gibi gösteriyor. Allah Resulü ve Vesselam'ı yalancılıkla suçluyor. Onu kurtarabilmek için Bukhari Müslüm'e rivayet perest diyor. Onları dışlıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı kurtarıyor. sonra asıl pisliğine geliyor hem de sünnet vahidir, anayasal konumdadır diyen bir adam bunların ne sözüne ne de amellerine güvenilir kardeşlerim sadece insanların yanında onları böyle cezbedecek bir iki cümle söyleyip akabinde tamamen zehirleyen düşünceleri vardır diyor ki hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika, güvenilir olursa olsun ya da ne kadar mütevet, mütevatir olursa olsun akla ve mantığa uymadıkça alınmaz diyor. E şimdi siz bunun tefsirini, kitabını okursanız, ilim diye alırsanız, Allah'ın isim ve sıfatlarında akla uymayan, bunların nakline aklına uymayan her şeyi inkâra gideceksiniz. Bundan da bitmiyor. Sahabe hakkında birçok taannları var. Sünnet hakkında, Peygamber Aleyhisselam'ın helal haram hakkında, sonra Mesih, Deccal, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu yani bunların akıllarında sorun var. Akıllarını bir türlü şeytan gibi Allah'a secde ettirememişler. Gelen nasları çok akıllı oldukları için Allah diyor ya Azze ve Celle, iki elimle yarattığım halde senin Adem'e secde etmene mani nedir? Ne diyor iblis? Ayetleri okuduk değil mi? Beni önce yarattım. onu sonra yarattım. Beni ateşten yarattım. onu vıcık vıcık kokuşmuş bir topraktan yarattın. Yani Allah Azze ve Celle soruyor, İblisse böyle akli deliller getiriyor. Evet. Aynı yolu takip etmişler. Allah onları şeytanlarından korusun. O yüzden tefsir okuyacaksanız şu an Türkçeye çevrilmiş yani hatalarıyla da olsa İbn Kesir ve Taberi tefsirinin dışında bir tefsir tavsiye edemiyorum kardeşlerim. Evet, konumuza dönelim tekrar. Sahabe, tabiin ve onlara güzelliklen tabi olan ehli sünnet imamları Allah Subhanahu ve Teala'nın zatıyla mahlukatın üstünde olduğu ve arşına istiva ettiği hususunda ittifak halindedir. Onların bu konuda ihtilafı yoktur kardeşlerim. Selefi Salih'in ilk dönemleri Allah'ın bir cihette bulunuşunu nefret ve bunu nefiyettiklerini de ifade etmiyorlardı. Aksine onlar da genel olarak herkes de Yüce Allah'ın kitabında bildirdiği Alisselati ve sağlam'ın da haber verdiği şekilde ona cihat cihet ispat ediyorlardı selefi Salihinden herhangi bir kimse Allah Azze ve Cellenin arş üzerinde hakikaten istifade istiva etmiş olduğunu inkar etmiyordu cihet yön lafsı kitap ve sünnette gelmemiştir. Lakin eğer bununla Allah Azze ve Celle'nin alemin yukarısında mahlukatından ayrı olduğu ve aleme dahil olmadığı kastedilirse bu doğrudur. O zaman cihet ile kastedilen olmayan bir iş olur ve alemin dışı cihet olarak isimlendirilir. En layık olanı ise şeri lafzıyla el ulu denmesidir. Muhakkak ki tabi'in olarak biz de deriz ki Allah Azze ve Celle arşın üzerinde olduğunu zikretmiş sünnette gelen Allah Azze ve Celle'nin sıfatına iman ederiz. ehl sünnetten inananlardan hiçbirisi Allah semada değildir demediği gibi, Allah zatıyla her yerdedir ve her mekan ona nispetle eşittir de dememiştir kardeşlerim. Maalesef bugün günümüzde yaşamış olduğumuz toplumda bunun tam tersi gündeme gelmiş. Çünkü Hanefi mezhebi itikadla maturididir yani akılcıdır. Allah nerededir? Nerede anarsan orada derler. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Bütün kullar tabiatları gereği Allah azze ve celle'ye dua etme ve yakarmak istedikleri zaman ellerini kaldırırlar, kalplerini yukarıya döndendirirler. Allah azze ve celle kullarının kalplerini duada yukarıya yöneltecek fıtratta yaratmıştır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin zatıyla bütün mahlukatının üstünde olduğunu göstermektedir. Bu Yüce Allah'ın kullarında fıtri olarak yerleştirdiği bir histir kardeşler. Onlar bunu bir öğretmenden öğrenmemişlerdir. Bunu kalplerinde Yüce Allah'a yöneldiklerinde hissettikleri bir zaruret olarak görmektedirler. Ve onlar bu zarureti uluğda, yüce oluşta görmektedirler. Allah hepimize merhamet etsin. Kelam sıfatına gelince kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'nın ezelden beri dilemesi ve iradesiyle dilediği, ve dilediği şekilde hakiki bir kelam ile harf ve ses ile konuşucudur mahlukatından dilediğine sesini işittirir Allah subhanahu ve teala'nın kelamı celalı ve azametine yakışır şekilde hakikidir Allah Azze ve Celle Nisa suresinde Allah Musa'ya hitap ederek konuştu buyurmuştur. Yine Bakara Suresi'nde işte bu resuller onlardan bazılarını bazılarına üstün kılmışızdır. Allah'ın konuştuğu ve bazılarının da derecelerini yükselttiği kimseler onlardandır buyurmuştur. Yine Kehf Suresi'nde de ki Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadarı da yardım için getirse Rabbim'in sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak de buyurmuştur. Allah Resulü ve Selam Allah subhanahu ve teala kıyamet günü şöyle buyurur demiştir. Ey Adem o da buyur ey Rabbimiz der. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala şöyle seslenir. Muhakkak ki Allah zürriyetinden cehenneme gönderecekleri çıkarmana emrediyor. Der ki ya Rabbi cehenneme gönderilecekler ne kadardır? Her bin kişiden 999'u buyurur. Allah bizi korusun. Bunun üzerine Hamile olan düşük yapar, çocukların saçları ağırır, insanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değildirler. Lakin Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu insanlara ağır geldi ve yüzlerinin rengi değişti. Sahabeler o biri hangimiz olacak acaba dediler. Evet. Allah cehennem azabından bizleri korusun kardeşlerim. Yine Tirmizi'de gelen bir rivayette işte Allah'ın Adem'e onun da Rabb'ına nida ettiği gündür buyurur ki ey Adem cehennemlikleri gönder. Yine Cabir'den gelen bir rivayette Allah kullarını haşırda toplar ve uzaktakilerinin yakındaki gibi işittiği bir sesle onlara Melik benim yan benim buyurur. Evet kardeşlerim, din imamlarının son sözü budur. Musa aleyhisselam Allah azze ve celle'den kelamını dinlemiştir. Nitekim tevile gerek bırakmayacak kadar çok miktarda gelen naslara dedikodularla karşı çıkmak münasip değildir. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin sesinin ispatı hakkında sayılamayacak kadar çok hadisler gelmiştir. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamındandır. Bu Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onunla konuşmuş, Cibril Aleyhisselam ondan bunu dinlemiş ve Muhammed Aleyhisselam'a indirmiştir. Kur'an Allah'ın indirilmiş kelamıdır, mahluk değildir. Kitap ve sünnet buna dalalet eder. Allah Azze ve Celle ona güven ver ki Allah'ın kelamını işitsin diyor Tevbe suresinde. Elif, lam Mim, kendisinde şüphe bulunmayan bu kitap, alemlerin Rabb'ı tarafından indirilmiştir diyor secde suresinde. Aleyhissalatü Vesselam Arafat'ta insanlara kendisini arz edip şöyle buyurmuştur. Beni kavmine götürecek kimse yok mu? Zira Kureyş Rabbinin kelamını tebliğ etmeme engel oldular demiştir. 70 seneden beri Aleyhissalatü Vesselam'ın sahabelerine ve onlardan sonra gelenlere yetiştim. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ondan çıkmıştır ve ona döner diyorlardı. Ondan çıkmıştır sözünün anlamı. Muhakkak ki Allah onu konuşmuştur. Ona döner sözünün anlamı. Kur'an ahir zamanda Kur'an'lardan ve ezberlerden kaldırılacaktır sözüdür. İbn-i Mace'nin 4049 nolu rivayeti şöyledir kardeşlerim. Çok önemli bir rivayet. Allah Resulü Ali Sallati Vesselam diyor ki elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün eskiyip gidecek. Hatta oruç nedir? Namaz nedir? Hac nedir? Zekat nedir? Bilinmez hale gelecek. Allah Azze ve Celle'nin kitabı bir gecede kaldırılacak. Yeryüzünde ondan bir ayet bile kalmayacak. Geride bazı insanlar kalacak. Çok yaşlı erkek ve kadınlardan birilerine gelip siz dinden ne bilirsiniz diye sorulacak. Onlar biz atalarımızı la ilahe illallah sözünü söylerken işittik. Biz Bundan başka bir şey bilmiyoruz diyecekler. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İnsanlar bu kadar dinlerinden soyutlanacak. Şu düşünen hale bakın. Bazen sokak röportajı yapıyorlar. Bazı kardeşler videolar atıyor. İşlere şenlik. Adam ne güzel cafcaflı yolda gidiyor. Birisi hemen mikrofon uzatıyor. Dört halifeyi sayar mısın? Söylesek isimler söylüyor ki şaşırırsınız. Bir İhlas suresini okur musun? Adamın okuduğu şeye gördüğünü gülenli ağlanlı belirsiz. Şehadeti söyle adamın söylediği değişik. Yani insanlar hakikaten dinlerinden bir haber haline gelmiş. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. İnsanlar Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bırakıp Kur'an mahluktur fitnesini atarak ne kadar ehli sünnet aliminin şehit olmasına sebep olmuşlar biliyor musunuz? Geçmişte ne kadar büyük ismini duyduğunuz alim varsa emin olun hep Kur'an mahluktur demediği için hapistelerde yatmışlar, zincirlerle dövülmüşler, bağırsakları dışına çıkmış ve hep işkence görmüşlerdir. Sırf Kur'an mahluktur demedikleri için. Evet, özellikle Mu'tezil'e bu fitneyi hep yaymıştır, sünneti inkar etmişler, akılları ön plana çıkarmışlardır. Ne zaman güçlenseler bunu yine yaparlar arkasından gelen insanlar aynı mutezile'nin söylediği söze sarılmışlar. Kibirlerinin atına binmişler. Bütün Müslümanlar ile kafirler arasında akdondan icmayı yıkmışlardır. Mutezile öyle ileri gitmişler ki neredeyse kelamı din edinmişlerdir. Ve Allah'tan nakil veya ondan bir ibare kabul etmemişlerdir. Sünnete sarlanlar Kur'an'ın mahluk olmadığını ve onun mahluk olduğunu söyleyenin kafir olacağı hususunda icma etmişlerdir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Alimlerimizden Allah Azze ve Celle konuşmaz diyen hiç kimse yoktur. Kur'an harf ve manaları ile Allah Azze ve Celle'nin hakiki kelamıdır. Kişi Allah Azze ve Celle'nin kelamını okuduğu zaman okuyanın sesi mahluktur. Lakin okunan Allah kelamı mahluk değildir. Yine okuyucudan işittiğimiz ses de mahluktur. Ancak dinlenen şey Kur'an mahluk değildir. Yine kişi Allah Azze ve Celle'nin kelamını yazdığında yazı mahluktur. Fakat yazılan Allah kelamı mahluk değildir. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. İnşallah bir dahaki derste kalan akide bazıyla devam edelim kelimeye başladığımızda vaktimiz yetmeyecek. Sohbetin başında da dediğim gibi topluma baktığımızda kaynağının haktanlı, batıldanlı geldiğine bakmaksızın kalbini itihad ettiği her şeye akide demiş. Anadolu'dan, toplumdan kime sorarsanız sorun, Allah nerede? Nereden arsan orada der. Allah semada Allah gökte el, yüz sıfatlarını söylesen haşa demeye başlar. Çünkü fıtratları hep bozmuşlar. Sorsan Allah'ın kitabını okuyor mu? Okuduğunu söylerler. Halbuki bunların hepsi Allah'ın kitabında gelen isim ve sıfatlardır kardeşlerim. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin Resulüne indirdiği ilk ayetlerde oku